Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Tüm dünyada görülme oranı giderek artan kanser hastalığının yediğimiz gıdalarla olan ilişkisini konuşacağız bugün. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim görevlisi Doktor Yavuz Dizdar hocamla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Leli. Hocam kanser ne bir hastalık ki bazılarımız adını bile almıyor e, ağzına. Kötü hastalık diye bahsediyoruz. <gülüyor> ben bazen de üç harfli falan derler ama kanser için <gülüyor> beş harfli, altı harfli demek daha evet. iyi, doğru olur. Evet. Ee, ne hastalığı olduğunu doğrusunu isterseniz bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz onu da söyleyeyim. İnsanların içi rahat olsun diye söylüyorum bunu. Özellikle de dikkate alsınlar. Bu tablolar yeni çıkmış olan tablolar. Niye? Çünkü küreselleşen dünya içerisinde kimya devleriyle, tarım devleriyle, İlaç devleri bir araya geldiler ve mutlu evlilikler yaptılar. Biz bu mutlu hmm. evliliklerin ürünü olan çocukları yaşıyoruz aslında bakarsanız. Kanser bu mutlu evliliklerin çocuğu evet, mu? Evet efendim mesela şöyle söyleyeyim size firma savaş döneminde işte napalm bombası yapıyor. Yaprak dökücü ilaç üretiyor. Çünkü niye işte Vietnam savaşındaki Vietcong'ları saptayabilmek adına bunları üretiyorlar firmalar. Bu firmalar hala hazırda faaliyetteler, dünya devi halindeler. Savaş bittikten sonra tabii teknolojiyi ne yapalım tarıma kaydıralım o zaman diyorlar. Tarıma kayınca bu sefer bu ilaç bitkilerin içinde kalmaya başlıyor. Bu da bizim yapraklarımızı dökmeye başlıyor diyeyim size. Evet. Dolayısıyla mevcut olan tablolar aslında 25-30 yıl önce gördüğümüz kanser tablolarından farklı. Bir kere bütün hastalar birbirinden farklı. Bazı hastalarda hiçbir sorun olmadan sadece tümörü aldığınız zaman... Ki onlar bana geliyorlar, benim diğer meslektaşlarımdan birazcık farkım varsa budur, bilgi falan değil. Bu hastaları diğer meslektaşlar takip etmek istemiyorlar. Yani ya benimsin ya da denileni yaparsın ya da gelmezsin şeklinde bir yol izliyorlar. Bu hastalar kaçınca öyle sağa solu kurcaladıkları zaman benim alabileceğimi görüyorlar, bana geliyor. Ben onları sadece takip ediyorum ve gördüğüm gibi hakikaten tablolar eski tablolardı. Yani bir kanser hastalığı ölümcüldür. ...diye sakın düşünmesinler... ...tiroid tablolarının yüzde doksandan fazlası... ...belki yüzde doksan dokuzu... ...hiçbir hı hı. şey olmaz efendim... ...meme kanserlerinin hakeza tümör falan... ...onlar hiçbir şey olmaz... ...yüzde elliden fazlasını da hastalarda... ...muhtemelen biz canlarını yakıyoruz... ...o açıdan da buradan özür dilemek istiyorum... ...karanlıklar içinde kalsak bile... Hı. ...gerçekleri söylemek zorundayız... Ee, ...maalesef bu tablolar... ...bundan yirmi yıl öncesinin tabloları değil. Hı. O yüzden bir tanı konulduğu zaman insanlar şaşırmasın... Biz, ...bu agrochemical medical industry olarak... ...bazen de onlar adına konuştuğumu da hissediyorum... ...nedense garip bir şekilde... ...artık interferans mı oluyor nedir bilinmiyor... ...biz hasat dönemindeyiz... ...yani biz bu tabloların çıkmasını bekliyorduk... ...tablolar çıktı... ...şimdi biz gelişmiş olan teknolojik cihazlarla bunları tanıyıp... ...hasat ediyoruz... ...ve onun karşına yine ilaç satıyoruz... Bu en kârlı durumdur. Yani önce bir şekilde hakikaten komplo teorisi değildir. Kimse üzülmesin. Ee, gerçek tablo budur. Ama bilerek yapılır ama yapılmaz. Önemi yoktur. Burada insanların hasta olmasının bir önemi yok. Endüstrinin satış rakamlarının yükselmesi gerekiyor. Tarım endüstrisi ilaç satarak bunu yaparken, tarım ilacı beraberinde ilaç endüstrisi de ortaya çıkmış çıkması beklenen hastalıkların ilacını hazırlayıp Satarak para kazanıyor yarın mesela dünyada bir şirketlerden bir tanesinin Ankara'da toplantısı var bugün vallahi görüştük öpüştük o kadar da yakından öpüştük ki ben size söyleyeyim çünkü ben onların düşünce sistematiğini anladım kavredim onlar üzerlerine düşeni yapıyor onlar para maksimizasyonu kar maksimizasyonu sorun kimde sorun akademiyada akademide sorun var çünkü akademi önlerine konan ne varsa onu yiyor. Biraz düşünse, biraz takip etse, biraz bu hastaların gidişatına baksa söylenen her türlü veriye büyük bir bağlılıkla inancını biraz kırabilse, gevşetebilse gerçeklerin ona anlatıldığı gibi olmadığını anlayacak. Ama o zaman tabii e, rakamlar değişecek. Akademiya bundan korkuyor. O yüzden biraz aslına bakarsanız dogmatik bağma, bağnaz dönemi yaşıyoruz. Şaka değil karanlıklar derken. Yani aydınlık demek her zaman için. Veri bolluğundan kaynaklanmıyor. Biraz aklınızın açık olması lazım diyorum ya. Adam bambaşka nedenle gidiyor. tiroid kanseri tanısı konuyor. Allah Allah diyorsunuz. Adamın halbuki atıyorum sağ kası ağrıyor diyelim. Hiçbir alakası yok tablonun ama eldeki teknolojiyi satıyor. Özel hastaneler de aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla mevcut artmış olan kanser tablosu. Bir miktar köpürtülmüş hmm. ama bir miktar da gerçek hı hı. ama kaçınılmaz olarak gelinen bu kimyasallaşmış tarımın sonucudur. Peki kimyasallaşmış tarımın sonucunda e, bizim yediklerimizin de bunu tetiklediğini söyleyebiliyor muyuz? Ha, yani? Tabii ki de başka türlü olmaz ki. Bir kere insan vücudu kanser hücresine zaten sahiptir. Hı hı. Bunu kanser hücresi olarak düşünmeyin. Kanser hücresi de sonuçta bir kök hücre formudur. Ama kontrolden çıkmış kök hücre formudur. Bu Kontrolde tutulabilmesi için etrafında aslında bir kapsülle sarılmak zorunda. Bu kapsülü bir suyun bardağın içinde durması gibi düşünebilirsiniz. Bardağı kırarsanız su etrafa saçılacaktır. Siz de bu kapsülü nasıl kırıyorsunuz? Kulağınız tarım ilaçlarıyla kırıyorsunuz. Hmm. Antibiyotiklerle kırıyorsunuz. Mesela aşırı miktarda antibiyotik yiyoruz. Evet. E, dolayısıyla hastalık formu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu hastalık formu oluşturmasa bile bu durumda siz bunu saptıyorsunuz. Nasıl? Check up'larla hmm. Çünkü hasat dönemine girdiğimiz için yeterli hastane sayısına eriştik. Özel hastaneler bedava check up yapıyor. Gidiyorsunuz onlar sizin sigortanız var mı diye ilk sorarlar. Vardır derlerse o zaman ne varsa ellerinde sırayla uygulamaya başlarlar. Sigorta parayı ödediği sürece provizyon verdiği sürece bunun gerisi gelecektir. Arkasından da bir bakmışsınız bir tarafından bir ucundan yakalamışlar. O yakalanan şey de. Parayı çektiklerinden sonra biterler. Çünkü ilk para çekildikten sonra bir daha o sigorta o fiyata yapılmaz. Hmm. Yani bir kere adı kötüye çıkmış olan bir hastalık özelliği olmasa bile adı konmuş olan durumda prim katlanarak artmaya başlayacaktır. Dolayısıyla sistem parayı geri çekerek olayın dışına çıkar. Hmm. Yani aslında kanserin bu kadar büyütülüyor olmasının hmm. ardında başka sebepler Halbette. var. Alpettet. Başka bu çünkü var. güzelleme var farkındaysanız. Eskiden bir meme kanseri mesela farkındalık günü vardı dünya. Evet, evet. Sonra haftası oldu. Şimdi ayı var. Yani bu ne demek? Bunu bulacağız biz kardeşim. Yani çok nazlanmayın. İlla ki gelin taratın bir şekilde. Sağınızdan sonunuzdan biz bir şey bulacağız demek. Meme kanserine verilen bu özelliğin arkasındaki motto ne? Söylem. Erken tanı hayat kurtarır Erken tanı hayat kurtarı lafının doğruluğunu ispatlayabilmek için... Yani gerçek bilimsel mantıkla tanı konmuş sadece tümörü çıkartılmış olan hastaların da bir kol olarak takip edilmesi gerekir. Evet. Hatta tümörü de çıkartılmamış. Yani MR'la koyduğunuz tanının elle gelinen tutulan hiçbir şeysi yoktur. MR görür efendim. Hı hı. Siz bu MR'la olan tanıda hastayı takip ederseniz ki adı ortada hasta da yok. Tanı konmuş lezyonlu birisi var bir kadın ya da bir adam. Hı hı. Prostat da olabilir çünkü. Bunda ileride bir şey çıkıyorsa ve siz bunu engelleyebiliyorsanız kontrol o zaman erkenten hayat kurtarır diyebilirsiniz. Öbür türlü sadece bir temenniden ibarettir ama laf öyle bir yapışır ki bunu en akıllı, en bilimsel, en cahil hiçbir şeyden anlamayan bir erkenten hayat kurtarır diye bastığınız anda tekrarlamaya başlar abi ki alakası yoktur. Erken hayat falan kurtardığını ispatlayan bir araştırma yok. Yok. Peki bu bahsettiğiniz kanser hücresini o kapsülde tutmak ve vücuda yayılmasını engellemek için şehir insanı ne yapacak? Yani ha, biz bu endüstriyel Çok güzel. Yer... Zaten demin ben bu kadar gevezeliğin içinde tabii esas konu karıştırdım. <gülüyor> ben bırakırsanız çok konuşurum. Şey efendim şuradan kaynaklanıyor. Bizim günlük yemeklerimiz içerisinde bazı yemeklerin koruyucu özelliği var. Hmm. Biz yemeği beslenmek için yiyoruz ama evet. bir kısmı da ...bir koruyucu, tıbbi terimli antidot özelliği olan yiyecekler var. Yani zehirlenme bir miktar hep vardı. Hı hı. Biz zaten bunu kimyasallarla olmasa bile doğal olan kimyasal maddelerde de alıyoruz. Bitkilerin içerisinde bazı böyle şeyler var. Ama nasıl engelliyorduk? Benim gördüğüm Türk, Orta Doğu mutfağının özellikle Türkiye için baktığınızda en önemli unsuru yoğurt. Yoğurt. Evet, yoğurda gidiyor iş. Yoğurt, 2000'lerin başında bir yabancı firma Türkiye'ye giriyor. Bu yoğurdu dünyada küreselleştirmiş olan firmadır. Hmm. Ve hepimizin bildiği firma. Firma aslında üç alanda faaliyet gösterir. Su, mama, yaşlı beslenmesi, yani hı -hı, beslenme hı -hı. grubu artı süt ürünleri ve yoğurt. Evet. Bunun sunduğu ürünlerin bozulma özelliği yok. Fakat bu üretim tarzıyla da elde edilen yoğurtla alakası yok. Çünkü yoğurt doğal koşullarında seyrine bırakırsanız ekşimeye başlar. Siz bunu ancak iyi bir soğutucuda bile 10 gün falan tutarsınız. Eninde sonunda ekşime reaksiyonu verir. İki şeyden ötürü ciddi değişiklik var. Bir, hayvanlar yemle besleniyor. Evet. Çünkü aksi takdirde 60-70 litre süt almanız mümkün değil. Hayvana bazı maddeleri daha az masraflı olsun diye biyolojik tankta üretip Yeminin içine karıştırıyorsunuz. Hayvan sütün miktarını o şekilde artırabiliyor. Hı. Ama bu tabii hayvanın bünyesinden yediği için siz de çok iyi biliyorsunuzdur çökme hastalığı diyorlar. Evet. Normalde bu hayvan 20 yıl falan süt verebilecekken ön kollarının üstüne ön ayaklarının üstüne çöküp kalıyor. Çökme hastalığında çöktüğü anda hastan, ha, ha, direkt kasaba gönderiliyor. Hı. O zamana kadar çektiğiniz sütte yanınıza kar kalmış oluyor ama ne oluyor elinizde? Hayvan olmuyor. Evet. Çünkü bu hayvanlar bu şekilde beslendiği sürece üreyemiyorlar. Ortada boğa falan da yok zaten. Onlar da ithal ediliyor. E dolayısıyla kendi içinde bir sistem. Ama bizim önümüze bu süt yine de nispeten iyiyken bir de aşırı işlemden geçirilince o homojenizasyon kaymağının olmaması. Yani o kadar güzel yedirmişler ki en böyle akıllı bildiğimiz insanlar bile daha iyi besleyici oluyor diyor. Neye binaen diyorsun? E i̇çine yağını yediriyoruz diyor. Ne alakası var diyorsun? Yani normalde böyle bir kavram yok ki. Evet. E, yoğurt fabrikalarından bir tanesine gittim. Özel şirket. Büyük belli bölgede hakimiyeti var. Adam en üme... Amerikan yoğurt kitabı koydu. Bak kocam dedim. Şimdi biz burada bu kadar gelmişiz şey yapıyoruz hani bölgesel yiyecek bu. Evet. Bakın Bulgaristan, Türkiye, Orta Doğu coğrafyası bunlar süt sahibi olanlar yoğurt üzerine besleniyorlar. Evet. Ayranı, cacığı falan filan ayrı, kefiri ayrı onları ayrı hiç saymıyorum. Ama hepsinde o antioksidan insan vücudunun detoks mekanizmasını destekleyecek. Bileşenler var ve ana bileşen bu ekşilikçe üstelik gücü artırıyor hı hı. ama siz bunu değiştirdiğiniz anda ve bunu piyasaya yedirttiğinizde dili de formatladığınızda tat duygusunu ki gençlerde onu yapmışlar o formatla birlikte elinizdeki en büyük kozu kaybediyorsunuz. Hı hı. O zaman ev yapımı yoğurt mudur? Ev yapımı yoğurt ev yapımı yoğurt kesinlikle çok ciddi anlamda koruyucu. Boza versiyonu belki yine aynı şekilde koruyucu çok fazla tüketmiyoruz. Ama ev yapımı yoğurt bizim mutfağımız için esastır. Hı hı. O zaman dedik ki insanlar açık süt alacaksınız, yoğurdu ondan yapacaksınız. Ha ona rağmen muhteşem bir ekşime elde edildiğini söyleyemiyorum. Ben bazen bekletiyorum çünkü ev yapımı yoğurdu da. Ee, ekşime oluyor ama böyle cayır cayır ekşimiyor. Hı hı. Cayır cayır ekşimeyi ne zaman elde ettik biliyor musunuz? Bir e, buradan sürülmüş olan gazeteci arkadaşımız Ayvalık sürgünü. Ben size yoğurt yollayacağım dedi hiç tanışmıyoruz. Hı hı. Ee, yoğurt yolladı ama serbest dolaşan işte keçi yoğurdu ya vesaire hı hı. gibi. Ben hayatımda bu kadar ekşi bir şey yemedim. O mesela olan üstü koruyucu. şey bu yoğurdun ekşi sebebi normalde şu anda kırsalda yetiştirilen yani e, büyüyen hayvanların da yemle besleniyor ve antibiyotik alıyor olması yes, olabilir. De... Mi? Antibiyotik olduğu meselesi biraz tartışılır çünkü antibiyotik de hayvana evet. doğrusunu isterseniz. Antibiyotik verilirse sütüne geçiyor, hı hı. yoğurt tutturulamıyor diyorlar. Hey, yoğurt Ama mi? kullanılan mayalar zaten ithal maya. İthal mayanın şeyin Danimarka'dan geliyor genellikle. Buna endüstri tembel maya adını veriyor. Yani genetik oynanmış maya belli bir aşamanın ötesine işlemiyor. Hı. Tekrar da kullanamıyorsunuz zaten. Siz tekrar mayayı hı. satın almak zorundasınız. Mükemmel, <gülüyor> iyi işleyen bir döngü kurmuşlar. Her aşamasında bir şey satıyorlar. Kabından tutun. İşte mayasına kadar hepsini satıyorlar ama siz bu arada fark etmemişsiniz değişikliği. E, dolayısıyla antibiyotikten ziyade yapılan işlemin kendisi. Çünkü UHT sütlen, kutu sütlen de yoğurt tutuyoruz dedikleri zaman mesela garip bir şeye dönüşüyor. Böyle uzuyor uzuyor <gülüyor> bir şey oluyor. Evet, evet, evet. Aa, bir şey, o bir şeye beniyor. Ben e, limon sıkarak kesmeye çalıştım mesela UHT süt kesilmiyor. Hmm. Yani HMT, süt kesilmiyor. Kesilmiyor. Normal günlük pastörizde süt bile ambalajlı şişe süt bile bir yere kadar kesiliyor ama gerçek kesilme sadece açık aldığınız sütte de oluyor. Hı -hı. Demek ki diğerleri işlem sırasında bir yapısal değişikliğe uğruyor. Evet. O nedenle yoğurt endüstrisi bu mevcut kanser tablosundan maalesef birinci dereceden Sorumlu. sorumludur. Hı -hı. Peki konvansiyonel üretimle yani ilaçlı üretimle e, üretilen ürünlere gelelim sebzeler ve meyveler. Ee, ...şimdi sebze ve meyve insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Bir no, çoğuda... Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Sebze için tamam da meyveden meyve... de emin değilim. Öyle ha, mi? Temel <gülüyor> ihtiyaç derken şöyle... ...iyisini bulursanız tabii ki çok güzel oluyor. Hı hı. Ama mevcut olanlara bakıyorsunuz... ...ben size söylüyorum Aplas Market'e gidiyorum. Aplas Market'te satılan bile... ...ürüne baktığınız zaman en iyisi olması lazım ürün. Yine sonuçta hani üstünde organik sertifikası... ...bakın tadında memenet yok. Evet. En iyi ürünü Kastamonu pazarından bulabildim. Hmm. Domates söz konusu Hı -hı. olduğunda. Yani Yelen bir vesile gittik için. ben pazara gitmedim. Hani öyle alayım her şeyi yiyeyim falan yok. Soğan ve sarımsak dışında oynanmamış ya da ilaçlanmamış neredeyse hiçbir şey yok. Yeşillikler bir derece. Hı -hı. Ama yerinden bölgesinden getirdiğinizde yine ağır tat farkını hissediyorsunuz. Ya yani Öyle bir fark ediyor ki. Çünkü ot ilacı falan kullanıldığı zaman bu ot ilaçları... ...lezzetle ilgili aromatik maddelerin yapımını bloke ederek otu hmm. öldürüyor. Hmm. E bitkinin de içine geçiyor. Onda da bir miktar lezzeti aşağı çekiyor. Dolayısıyla çok güzel görüntü var ama tadını alamıyorsunuz. O yüzden de bunları yemek, mesela çocuk ben meyve yemiyorum deyince... ...aman dinleyiciler üzülmesinler, bu bir şanstır efendim. Öyle değerlendirsinler. Ee, ama sebze tabii gerekiyor. Ama sebze de de ilaçlı üretim yapılıyor. Sebzenin bir kısmında o otsu olanlar da çok fazla kullanamıyorlar. Orada pazarın bir avantajı var. O da de yerli olanını tercih etsinler. Dışarıdan çok fazla gelmiyor ama zaman zaman gelebiliyor. Ha ilaç mevzu konusunda yalnız... Ee, yine aynı şey yoğurda çıkıyor yani siz biz mutfakta hep yoğurdu bir kenarda tuttuğumuz için bütün yemeklerin yanında mutlaka yoğurt yeniyor mutlaka yanına hı hı. yoğurt konuyor evet. bunun olası bir gerekçesi var hı. bundan mahrum kaldığınız anda o ilaçlar daha fazla etkili hale geliyor çünkü size söyleyeyim geçen hafta içerisinde Hollanda'dan gelen bir arkadaşımız var o iş bulamadı Tarım Bakanlığı'ndan oradan emekli olmuş burada seralarda artık çalışmıyor Yavuz Bey dedi ayda dört kere beş kere ilaçlanıyor dedi. Hmm. Defalarca ilaçlanıyor. Sera bölgesi belli nereden geldi. Adam kendisi de yiyor. Kalın bağırsak kanseri aldı yürüdü dedi. Kalın bağırsak kanseri aldı yürüdü bu doğrudur. Bakın bütün kanser şeyleri üç şey üzerine prostat, meme, kalın bağırsak. Nedir? Kolonoskopi yaptırın. Prostatınıza baktırın. PSA şeyi mamografi çektirin. Üç tanesi üzerine kurgulanıyor. Geri kalanı şu an çok fazla ...enterese hmm. etmiyor ama hı hı. bu konuda bir... ...hasat beklentisi var. Hı hı. Peki ekmek... Hani şimdi son, son zamanlarda glitensiz beslenmek diye bir şey var ya. Ve bazı e, buğday türlerinin de kanseri tetiklediği bazılarının işte azalttığı riskini şeyi var. O ekmek kısmında ne yapacağız? Ama efendim bu her şeyin bir mafyası var. <gülüyor> bu organikçilerin de mafyası var. Buğdaycıların da mafyası vardır muhtemelen. Onlar da böyle değişik buğday türlerini kendi şeylerini hakimiyet alanlarını artırmaya çalışırlar. Ekmek eğer doğru düzgün yapılırsa mayalanırsa ortada glüten kalmıyor. ...doğru gluten düzgün konusu. mayalanırsa... Tabii. Mayalanma ...istenildiği ile glü... undan yapılsın. Tabii. Öyle glüten mi? mayalanmayla ortadan kalkıyor. Gliadin falan onlar yıkılıyor. Onların hepsinin bilimsel yayını var. O zaman bu ekşi mayalı ekmekler... E, aynen öyle. Ekşi Çok mayalı ekmekler sağlıklı. Ekmek de, sağlıklı. Hmm. Buna rağmen yedik biz ama etkileniyoruz derlerse... ...diğer yediklerine de baksınlar. Çünkü glüten ya da neyse ekmek... ...hepsi değişmiş. Ben fırıncıya soruyorum. Taş fırın hesapta eski yani böyle... ...ne kadar mayalıyorsunuz ne mayalaması daha diyor. Hmm. Mayalamıyor musunuz? Ya hocam bir de bunu mayalarsak diyor bu fiyata nasıl mal olacak diyor. Ne yapıyorsunuz dedim? Unla karışık olarak madde getiriyorlar diyor. O karışık onu verince diyor direkt şişiyor diyor. Mayalamaya gerek olmuyor diyor. Ha diyorsun. Sonra bir aktık. A Charlie Bud ekmek prosesi diye bir proses var. Bu proses bize nerede geldi? Ben size söyleyeyim. Fırınların endüstrileşmesiyle geldi. Hmm. Yani büyük boyutlu ölçekli üretim yapan fırınlar bunu kullanıyor. Çünkü bunlar unu hiç mayalamaya tabi tutmadan çok kısa sürede ekmek haline getiriyor. Bizim bildiğimiz aslında tost ekmekleri falan böyle yapılıyor. O ambalajlı evet. paket evet. ekmekler. Çünkü bunun içerisinde zaten gereken malzeme maddeler var. Uzun süre bayatlamadan durabiliyor. Menşei İngiltere. İngiltere'ye gitmiş olanlar sabah kahvaltısında şöyle kare biçiminde tost ekmekleri verilir. Evet. Üzerine tereyağı sürülsün evet. diyor. Onlar aslında bunlar da hmm. ama onlar çok yemiyor. Biz yiyoruz. Biz çünkü ekmekçi, Biz bir, ekmekçi toplumuz. bir toplumuz. bir Ekmek olmadan doymayız. Evet. E, o da böyle bu hale gelmiş olan bir ekmek olduğunda muhtemelen kullanılan diğer o kimyasal maddelerde bu hasatın glutensiz pazarını büyütmeye başlıyor. Evet. Bu sefer bir glutensiz endüstrisi çıkıyor. Evet. Ya yani endüstrinin düşünce tarzı o. Peki bu alerjisinin sebebi nedir? Gluten aslında yediğimiz bir şeydi. Vücuda geçmemesi gerekiyor. Geçirgen bağırsak sendromu diyorlar. Çünkü pilici hızlı büyüten sistem bağırsağın geçirgen olması. Bakın oradan öğreniyorsunuz. Adamlar daha derken onlara övgü olsun diye söylemiyorum. Siz bağırsağını hayvanın geçirgen hale getirirseniz antibiyotikle yapıyorlar bunu. 1.7 kilo yemden 1 kilo et elde ediyorsunuz. Bu normalde 4 ila 5 kiloyla olabiliyor. Dolayısıyla o feed conversion ratiosu... 1.7'ye inince hayvanın bağırsağı uzamıyor ve geçirgen oluyor. Ama aynı şey tabii ki maruz kalırsak bizim bağırsağı da sonra şiştim şiştim şiştim evet. diye millet dolanıyor. İşte evet. Gaz yaptı şiştim gaz. E şişecek tabii. Çünkü arası geçirgen artık onun. Bu geçirgen olan bölgeden gluten kanası zar sayar ki sızmaması lazım Hı -hı. normalde. O zaman gluten hassasiyetine neden oluyor. Ve tablo aslına bakarsanız eskiden hiç yok değildi. Bize öğretildiği zaman 7-8 yaşlarının hastalığıydı. Daha doğrusu çocukların... Kaşık mamasına geçmeleriyle birlikte ortaya çıkan bir şeydi. Yavaş yavaş tahıla geçirin evet. derlerdi. Dünya evet. alışsın diye ama şu an 50-60 yaşında da çıkıyor. Doğru. Yaş kayması dediğimiz durum bu. Evet. E, piliç demişken bir de tavuk meselesini konuşmak istiyorum. Yani e, birçok yerde e, tavuk yemeyen, işte ziraat mühendisi olan arkadaşlarım var. var. Tavuktan uzak durun uzak diyen durun uzmanlar diyorlar. var. Videolar efendim ama ne yaptıklarını biliyorlar çünkü. <gülüyor> ne yapacağız çünkü... yani o tavuklar? Aa, kesinlikle. Beyaz et. Beyaz Beyaz et ve yumurta meselesi çok ciddi sorun. Bakın, bu da hmm. sorunları konuştuk. Bunların içerisinde evet. hepsine bir yere kadar çözüm getirebiliyorsunuz. Ama beyaz et ve yumurta, beyaz eti yemeyiniz diyorum. Direkt Kesinlikle. Hiç yemeyiniz diyorum. Hmm. Organik mu organik bir derece. Evet. Köyden getirtebiliyorsanız bir derece getirtirsiniz, dondurtursunuz. hiçbir şey olmaz. Yani toplu olarak getirtirsiniz. Peki niçin Ama... yemiyoruz? Efendim? Niçin yemiyoruz? Ona Antibiyotik var efendim. Ciddi yani. Normalde bu kadar çabuk pişmesinin başka açıklaması yok. Bunda parçalanmış bir kolajen yapısı var. Hmm. O yüzden kolajen suda eremeyen molekül. Siz bunu ısırdığınızda çiğ tavuk hatır uğruna yedim demek lastik gibi bir şey çiğnedim anlamında evet. geliyor. Bu suyun içerisine uzun süre pişme sırasında süzülerek geçince et yenebilir kıvama geliyor. Aksi takdirde yenemez ama karşılığında da jöle suya geçiyor. Şimdi bu hayvanlarda jöle yok. Sorunu. Doğru. Jölenin mi? yapım maliyeti de biyolojik kazançı meydana getiriyor. Paraya tedavi edilen kısım o. 40 günde hayvan aslında bir yumruk büyüklüğüne gelecek yerde iki buçuk kilo ağırlığa geliyor. Bunu yapabilmek için ama sistemi toptan bozmaları gerekiyor ki bu hayvanlar o yüzden kendi haline bırakırsanız yaşamıyorlar. Antibiyotik kalıntısı içinde kalıyor. Kesinlikle. Dokunun içinde kalıyor. Bu doku içindeki antibiyoti jöle olmamasından anlıyorsunuz. Çünkü Hayvanı biz kesmeden işte on gün önce kestik antibiyotiği adam babam hayvan büyürken sen bu hayvana koruyucu moruyucu veriyorsun. Bu hayvan büyüyor sonuçta. Evet. Dokunun içine bunu katıyor. Katıyınca gevrek gevrek bir hayvana dönüşüyor. Dönercilere bakın Allah aşkına böyle bir şey söz konusu sanırsın dönme yumurta yapıyor herifler. Bir çeviriyorlar pişmiş oluyor. Doğru. Böyle bir şey var mı? Yok. E o zaman diyorsunuz o zaman böyle durup bakıyorlar. Yani... Beyaz et konusunda ciddi sıkıntımız var. Normal tavuk bulurlarsa eyvallah. Yumurta konusunda hakeza o anlı şahane ilaç endüstriyiniz. Yumurtanın sarısını da üretmiş. Yemin içine istediğiniz skalada koyuyorsunuz. Bu badanacı kartelası gibi bir kartelası var. Burada da var. Kırıkkaya demine fabrikası. O kartelanın içinden istediğinizi seçin koyun. Yumurtanın sarısı o renk çıkıyor. Koyu sarı açık sarı. Yani iş bu. evet. Dolayısıyla kartlarını alsınlar efendim. Bizden söylemesin. Hocam çok teşekkür ederim. yani Mevzu çok uzun. İnşallah İçinize bir daha sizi ağırlıyor. Hayır, hayır çok güzel bilgiler verdiniz. Çok minnettarım geldiğiniz için. Mısınız? Hayır. <gülüyor> Check up yaptıracak mısınız? Ee, yok yaptırmayacağım. <gülüyor> teşekkür ederiz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam programında bugün İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Doktor Yavuz Dizdar'la birlikteydik. Kanser ve yediklerimizin ilişkisini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam.